El keysu mendane nefse ve amile lima ba'da al-maut ila akhir al-hadith sadaka fi ma qala aw kama qala sallallahu taala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati müslim. Bildiğiniz gibi cuma günleri bu cami-i şerifte namazdan önce yaptığımız derslerimizi Yunus Sûre-i Celilesinin ayetlerinden yapmaya çalışıyoruz. Yani derslerimizin mevzu Yunus Sûre-i Celilesidir. Tamamını bu cümlemizi de unutmasanız iyi olacak. Tamamını dinlemeye veya Zaman ayırarak okuyup anlamaya memur olduğumuz, mecbur olduğumuz bu kitabı kerimin, bu Kur'anın, e hiç değilse bir suresini, birkaç suresini gözden geçirmek, okuyabilmek, dinleyebilmek hakikaten büyük bir mutluluktur. Yani niye başka meselelere geçmiyoruz? Başka mevzular üzerinde durmuyoruz demeyin. O meşhur sözü hatırlayalım. Mala yüdrekü kulluhu la yutreku kullu. Tamamına ulaşılamayan bir şeyin tamamından da vazgeçilmez. Evet, gönül ister ki bir şeyin tamamına ulaşalım. Baştan başa bütün Kur'an'ı dinleyebilelim, okuyabilelim, anlayabilelim. E tamamı olmuyor diye bir kısmından da vazgeçmeye gerek yok. Ne kadarına ulaşırsak, mutlaka kazançtır, mutlaka şanstır mutlaka bu bizim lehimizde olan bir gelişmedir bu dersimize devam edeceğiz ama içinde bulunduğumuz bu fevkalade hadise dolayısıyla hani gündem dışı konuşma diyorlar ya aslında gündem dışı bir şey yok bizde. Kur'an'ın başka ayetlerini de hatırlama, başka ayetlerini de bu vesileyle duymuş olma fırsatı doğmuş oluyor demektir. Bugünkü dersimde sıramızdaki ayetlerden de alacağım ama başka ayetlere de yer vermek istiyorum. Kardeşlerim ben Şu noktayı ısrarla Dile getirmeye Çalışıyorum İsrarla dile getirmeye Çalışıyorum Ve Allah razı olsun cemaatimizde Şöyle Konuşursam Daha çok takdir edilirim Alkışlanırım Şöyle konuşursam da Tenkit alırım gibi hiçbir endişem yok benim. Yani cemaatin tamamı beni kınasa tesir etmez. Tamamı ölse yine tesir etmez. Önemli olan övülmek veya yerilmek değil. Önemli olan gerçekleri dile getirebilmek. Doğruları ifade edebilmek, doğruyu anlatabilmek, doğruyu anlamak ve yaşamak. Yani şuraya veya buraya bağlantılı olmak doğru bir şey değil. Şunu daha önceki derslerimde de ifade etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 28 kişinin ismini zikrediyor. Bu 28'in bu 28 ismin 25 tanesinin peygamber olduğu, Allah'ın elçilerine ait isimler olduğu bütün ümmetçe ittifakla kabul edilmiştir. Bunlar kesin olarak peygamberdir. 25 kişi. 3 isim var ki bunlar tartışmalı. Yani bunlar peygamber midir? Yoksa veli midir? Keramet sahibi büyük insanlardan mıdır diye tartışılıyor ama peygamber de olsa veli de olsa çok büyük kişiler oldukları kesip yine Kur'an diliyle anlatılıyor bunlar. Bu üç kişi yüz sene ölü kaldıktan sonra tekrar dirilen 100 yıl ölü kaldıktan sonra tekrar diriltilen Hüzeyir Aleyhisselam. Birisi Hüzeyir Aleyhisselam. Ki onun yüzyıldan sonra dirilişini gören Yahudiler bu olsa olsa Allah'ın oğludur ki bu özellik bunda görülüyor demişlerdir. <gülüyor> Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri gibi. Birisi Hüzeyir Aleyhisselam bir diğeri Lokman aleyhisselam Kur'an ondan uzun uzun bahsediyor. Onun çocuklarına, çevresindeki insanlara yaptığı nasihatleri beğeniyor Cenab-ı Hak ve o beğendiği nasihatleri Kur'an yoluyla kıyamete kadar gelecek bütün insanlara aktarıyor. Lokman aleyhisselamın o hikmetli sözlerini o da ihtilaflı Üçüncüsü de Zülkarneyn, asıl adı Baas'tır. Yemen, Himyeri Krallığı'nın hükümdarlarından biridir. Dünya hakimiyetini sağlayan dört kişiden birisi. Cihan hakimiyeti kurmuş, müthiş bir komutandır. Zülkarneyn iki boynuzlu demektir. Uzun saçları varmış, onları örermiş bu zat. O iki saç örgüsüne karn yani boynuz gibi çıkıyor bunlar. Bu tabir kullanılmış ama bu da o meşhur seddi yapan, hala insanlığın keşfedemediği, ye'cuc ve me'cuc adını taşıyan, kıyametin on büyük alametinden birisi olan, o iki kavmi arkasında hapsettiği o müthiş settin yapımcısı. Zülkarney. Nerede bu set? Kimisi Çin setlidir demiştir ama hayır. O set henüz bilinmiyor. Bir gün çıkacak ortaya. Kesin var. O kavimler bunun arkasında ama bir gün çıkacak ortaya. Evet. Bu 28 Kişinin aralarında yaşadıkları toplum ile acılı tatlılı, tatlı ilişkileri var. Bunlar yol gösteren insanlar, hakka hidayete doğruya davet eden insanlar ve peygamberleriyle o kavmin arasında münasebetler var. Ama davet ettikleri kavim ikiye bölünmüştür her zaman. O kavmin, o ümmetin bir kesimi inanmıştır, peygamberlerine inanmıştır ve onun getirdiği dine göre yaşamıştır, hayatını ona göre düzenlemiştir bir kısmı. Yani Müslümandır, büyük bir kesim ise peygambere karşı gelmiştir, onun getirdiği dini yalanlamıştır, itiraz etmiştir, isyan etmiştir. Ve sonunda da azaba müstahak olmuştur. Her birisi tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Kur'an bunları uzun uzun nakleder. Mesela Adem Aleyhisselam'dan sonra insanlığın ikinci babası diye tarif edilen Nuh Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam ki bir peygamber Normal olarak kırk yaşlarında peygamberlik makamına erişiyor. Kur'an açıkça biz onlara Nuhu gönderdik. Nuh Aleyhisselam onların aralarında elli yıl hariç, elli yıl hariç bin sene kaldı diyor Cenab-ı Hak. Yani 950 sene. Peygamber sıfatıyla ve Peygamberliğinden önce de bir kırk yıl varsa, yani bin yıllık bir beraberlik var onların arasında ama 950 sene mücadele veriyor. Allah birdir diyeceksiniz diyor. Eşi yok, benzeri yok, ortağı yok. Allah birdir. Hayır diyor. Allah birdir. Eşleri var, ortakları var, çocukları var. yahu böyle söylemeyin bu Allah'a bir iftiradır. Bu gerçekleri değiştirmektir. Hayır. 950 yıl sonunda artık ellerini kaldırdı Nalesef. Çaresizlik. Onu her gün o kadar çok dövüyorlar ki, öldü diye atıyorlar bir tarafa, ertesi gün yine doğrulu kalkıyor. Ertesi gün kalkıyor ve her gün ona alay ediyorlar. İstirza ediyorlar, ona inanan Müslümanları küçümsüyorlar, geri zekalı, evvindim kültürsüz, seviyesiz insanlar diye suçluyorlar, yalancılar diye, iftiracılar diye suçluyorlar. Kur'an'da bunlar uzun uzun anlatılıyor. Ama bir gün, ya Rabbi ben kavmimi gece demedim, gündüz demedim, gizli demedim, aşikare demedim, sana iman etmeleri için çağırdım ama hiçbir faydası olmadı artık la te al el kafirine de yarat bir kafirlerin yeryüzünde dikili bir kazıklarını bırakmadı bu aleyhisselam'ın elleri yükseldi E belki bunlar kafir ama Doğan çocuklarında Ümit olabilir ve yeni kafa Bunlar son derece günahka, son derece yavurdan başka bir şey dünyaya getirmiyor bunlar dedi. Her doğan çocukları bunlar gibi. İşte bu dua üzerine emrettik diyor Cenabı Hak ona bir gemi inşa et. Aleyhisselam meslek olarak dülger marangoz yani ahşap işleriyle meşgul. Allah geminin planını veriyor ona. Şöyle şöyle şöyle yapacaksın diyor. Alay ediyorlar. Dün peygamberdi bugün marangoz kesildi. Bugün gemici kesildi filan. Ve inanan Müslümanları gemiye bindiriyor. Her cins hayvandan bir çifti de gemiyi alıyor. Ve diyor ki bugün bu gemiye binenlerin dışında hiç kimse kurtulamaz. İman etmemiş olan oğluna yam adındaki oğluna oğlum gel gemiye baba şefkatı yine başka türlü kurtuluş yok ben şu dağa tırmanırım diyor konuşma geçerken bir dalga giriyor oğlu gidiyor ve karısı kafirdir inanmamıştır buna inanmamıştır ve o kadın da o kafir toplumun içinde kalıyor emir veriliyor. İlk defa ateşten sular fışkırmaya başlıyor. Ve faretten nur, tandır dediğimiz bizim, fırınlardan, tandırlardan sular fışkırmaya başlıyor. Gökten müthiş sular iniyor. Bütün dünya tufan, deniz. Bir karış yer yok sular altında kalmamış. Ortada dolaşan sadece nuhun gemisi. Ve onun içindekiler dağlar gibi dalgalar. E, Allahu Zülcelal, o kafir kavmin tamamını boğuyor. Gemideki 80 kişi kalıyor. Öbürlerini hepsi silindi gitti. Niye silindi? Neden onlar denizlerde, tufanlarda boğuldular? İnkar ettikleri için. Peygamberlerini inkar ettikleri için, karşı geldikleri için, Allah'ın birliğini reddettikleri için bu cezaya mahkum oldular. Ve güçlü kabul ediyorlardı kendilerini. Nuh kim ki? O kim oluyor ki bizimle başa çıkacak? Sildi attı O 80 kişi yeniden çoğaldı. Kalabalık hale geldi. Arkasından Hud Aleyhisselam'da. Bu defa ona karşı gelmeye başladılar. Yine eski putperestlik başladı. O şirk düzeni başladı. Yani bütün enbiya'nın Kur'an'da ismi geçen bu peygamberlerin kavimleri helak oldu. Hepsi helak oldu gitti. <gülüyor> Niye 25 kişinin ismi geçiyor? İki şeyden dolayı. Birisi Araplar peygamberimize diyorlardı ki bu Arabistan yarımadasında senden önce böyle bir davanın peşinde koşan başka bir kimse olmadı. İlk defa bu iddiayı ortaya atan peygamberim diyen, Allah birdir diyen sen çıktın. Başka kimse yok, örneğin yok. Benzerin yoktur deyince Cenab-ı Hak bu 28 kişiyi misal verdi. Bak bunların hepsi Arabistan Yarımadası'nda mücadelelerini vermiş ve sonunda kavimleri helak olmuş peygamberlerdir. İşte Nu, işte Musa, işte İsa, işte Salih, işte Lut, işte İbrahim tek tek sayılıyor peygamberler. Efendim hani iki de bir o dalaveracılar Dine bir kusur arayanlar şu soruyu atarlar ortaya. Peygamberleri niye arabistan'a göndermiş cenab Kim diyor ki ya? Arabistan'a gönderilenlerden birkaç örnek veriliyor. Allah'ın gönderdiği peygamberler yalnız bunlardır ve sadece oraya gitmişlerdir diye bir şey yok ki. Kur'an şunu koyuyor ve in min ummetin illa khala fiha Yeryüzünde hiçbir ümmet, hiçbir insan topluluğu yok ki oradan korkutan ve müjdeleyen bir peygamber gelip geçmesin. Her topluluğa mutlaka Allah'ın elçisi gitmiştir. Allah yol göstermeden, ne yapacağını bildirmeden kullarını azap etmez. Mutlaka bunlar örnek olarak zikrediliyor efendim Arabistan'da sen yanlışsın senin örneğin yoktur diyenleri susturmak için bu isimler zikrediliyor <gülüyor> bir de peygamberine karşı gelenin sonu ne olur peygamberine itiraz eden peygamberini inkar eden insanların sonu neye varır bir de bunu gösteriyor ama biz Kur'an'daki bu gerçekleri hikayelere dönüştürdük. Hatta Müslüman çocukları için bazı Müslüman alimler böyle hikaye serisi haline getirdiler bunları. Salih'in devesi, Nuh'un gemisi, İbrahim'in ateşi, evet bir başka peygamberin işte şeyi neyse mucizesi filan. Onlara ve biz de masallar. Şimdi şu ayetlere dikkat edeceksiniz. Yani bu haftaki dersimi bunlara tahsis ettim. Tabi cuma günü. Hoca da başka bir şey bilmiyor. Ya dün bunu söyledim, bugün de bunu söylüyor. Yarın da bunu söyleyeceğim. Bu anlaşılması lazım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve idâ tütlâ aleyhim âyâtun. kuta insanlara ki Kur'an'ın ilk okunduğu insanlar Mekke'deki müşriklerdir. Peygamberimiz ilk defa Mekke'de ortaya çıktı. Sadece Mekkelilerin peygamberi diye değil vazifesine orada başladı. Öyle emredildi. İlk çıkısını, çıkışını Mekke'de yaptı ve ilk görevi Mekkelilere karşı yaptı. Ama yalnız onların peygamberidir demek değil. Yalnız Mekke ile kayıtlıdır demek değil. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, yani Kur'an'ın ayetlerini Peygamber aleyhissalatu vesselam bu adamlara okuyor. Veya Kur'an'ı bilen o günkü hafızlardan, o günkü Müslümanlardan birisi peygamberin talimatıyla bu kafir topluma Kur'an ayetlerini okuyor. Duyuyorlar. Onlarda yine bir fırsat var. Her topluluğa gidip Kur'an okuyorlar. Her topluluğa giriyor, dayak yiyor, tokat yiyor, hapsediliyor, işkence görüyor ama inen ayetleri duyurmak için, duyması gerekenlere duyurmak için gidiyor okuyor peygamber başta olmak üzere <gülüyor> okunan bu ayetleri duyanlar işitenler şunu diyorlar kalu kat semian. dediler ki diyor Cenab-ı Hak ayetleri işitince dediler ki duydunuz ne uğraşıp duruyorsunuz hani bugün biz de birilerine İslam'ın bazı hükümlerini anlatıyoruz biliyorum efendim biliyorum Kabul etmeyecek ya sizin anlattıklarınızı. Karşı koyacak, itiraz edecek. Yani ben bunu böyle yapıyorum. Bilmediğimden zannetme. Biliyorum, biliyorum. Yani bile bile senin dediğini yapmam. Doğruyu kabul etmem diyor adam. Mekkeliler de duyduk, duyduk. Fazla kafa ütüleme, fazla ileri gitmeyin diyor. Kur'an okuyanlara bunu söylüyorlar. Duyduk, duyduk bekliyorlar arkasından. Sadece duyduk duyduk demekle kalmıyorlar. Levneşaul lekul namislihaber. İstesek diyorlar, istesek biz de bunların mislini, aynısını söyleyebiliriz. Yani bu sizin okuduklarınızın aynısını biz de okuruz. Biz de söyleriz. Yani ne var ki bunda? Tefevkaldır. Tefevkaldirlik var cesaretiniz nereden geliyor kendileri açıklıyorlar çünkü bu sizin okuduklarınız diyorlar bu Kur'an'ı okuyanlara eskilere geçmişlere ait masallardan başka bir şey değil masal anlatmak değil mi de, sen masal anlattığın gibi ben de anlatırım diyor. okuduğun şeyler geçmişlere ait Geçmiş insanlara ait masallar. Dikkatinizi çekerim İstanbullular siz de böyle söylüyorsunuz bu ayetlere. Yok canım ben böyle söyler miyim ya ben camiye gelmiş adamım. Aynen böyle söylüyoruz. Bu camilere gelenler mutlaka yapmam gereken şeyleri, tatbik etmem, yerine getirmem gereken şeyleri dinlemek üzere geliyorum diye gelmiyorlar Heh. e görüyorum sizi kimisi işi ciddiye almıyor ağır basıyor beşeriyet uyumaya çalışıyor uyku basıyor yani o işten uzak olmayı biraz da ifade ediyor belki de bir kısmınız çeksenet yazıyor belki de bir kısmınız bu depremin getireceği mali çöküntüleri düşünüyor ben de burada bir gürültü yapıyorum tabii. Kulaklarınızı açın. Bu okunanlar eskilere ait masallar değil bunlar. Bunlar Allah'ın beyanı ve bugün bu lafları söyleyenlerin lafını niye tekrar ediyor Cenabı? Adamlar diyecek ki canım kuz, biz söylediğimizi biliyoruz sen niye bir daha bizim söylediğimizi tekrar ediyorsun? Maksat Onların söylediklerini kıyamete kadar gelecek bütün nesillere aktarmak. Çünkü bu lafı söyleyecek yalnız onlar değil. Daha bunu söyleyecek çok kişiler gelecek geriden. Zaman değişir, şahıslar değişir ama fikir aynı devam ediyor. <gülüyor> Sonra ekliyorlar. Bırakmıyorlar burada. Ve <gülüyor> izkalullahu ma Hatırla ya Muhammed. Şunu da hatırla. Yine bu adamlar kendilerine okunan ayetleri dinleyen, alay konusu yapan, onu geçmişe ait masallar gibi gören ve değerlendiren bu adamlar yine dediler ki diyor Cenab-ı Hak. Allahümme inkâne hâdâ huvel hakka minindik. Ey yüce Allah! Eğer bu Kur'an... Eğer bu Kur'an... Senin tarafından... indirilen, gönderilen... Hak bir kitapsa... Gerçekten bu senin kitabınsa... Eskilere ait masallar dediler ama işleri rahat değil. Kendileri de inanmıyor o iddiaya. Öyle bir an için geçişirdiler işi... Fakat işlerinde bir fırtına var. Sayı bu neydi bu dinlediğimiz? Çünkü benzeri söz daha duymuş değiller. Örneğini duymuş değiller. Biz de söyleriz diyor ama hadi söyle bakayım. Çık da söyle. Kolaysa. <gülüyor> Veya bu peygamber bu kitabın kendisine indirildiğini açıklayan bu Muhammed senin tarafından gönderilmiş hak bir peygamberse gerçekten bunu sen elçi seçmişsen, sen göndermişsen, sen vazifelendirmişsen, biz bunu anlamak isteriz diyorlar. Bu böyle midir hakikaten? E anlayın bakalım, nasıl anlayacaksınız? Anlama metotlarına bak şimdi, kafirin kafasına bak. فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا hicَارَةً مُنَسَّمًا Ey Allah'ım! Bize gökten taş yağdır diyorlar. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olup olmadığını, peygamberimizin Allah'ın peygamberi olup olmadığını anlayabilmek için gökten taş yağmasını istiyorlar. E taş yağdığı zaman geberip gideceksin. Anlamaya fırsatın kalmayacak ki. Neyi anlayacaksın artık bundan sonra? Ama onu istiyor. Niye bunu istiyor? Güya kendilerine o kadar güveniyorlar ki, böyle bir şey olmaz diyor evi itinabi azabin ilim veya bize son derece çetin karşı konamaz tahammül edilmez bir azap getir yarabbim yani diyelim ki bize gelen zelzele gibi bir zelzele istiyor Ben yani öyle bir şey gelsin ki anlayalım acaba bizimkiler de mi böyle bir şey bekliyorlar biz de mi böyle bir şey bekliyoruz peygamberin Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın Allah'ın peygamberi olduğunu anlayabilmek için Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlayabilmek için taş yağmasını mı çetin bir azabın gelmesini mi bekliyoruz acaba istediler öyle istediler Cenab-ı Hak bunlara bir cevap veriyor bunlara cevap veriyor ve buyuruyor ki ve ma kana Allahu liyuzdi ve antefi. Habibim, <gülüyor> Allahu zülcelal, Allahu zülcelal. Sen bu adamların aralarında bulunduğu müddetçe, bunların içinde, bunların arasında bulunduğu müddetçe isteseler de bunlara azap etmeyecek Allah. Im. Yani onlar azaba layık değiller, azabı hak etmediler demek değil. Azabı hak etse bile, diliyle istese bile aralarında sen oldukça bunlara azap yok. Senin hatırın o kadar büyük ki, senin olduğun çevrede kimse incitilmez. Vermeyeceğim diyor. Onlar isteseler bile. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ Bir ikinci sebep daha var. Onlar içinde, onlar istiğfara devam ettikçe, Ya Rabbi suçluyuz, hatalıyız, günahkarız günahlarımızı affet dedikçe, aralarında böyle suçunu itiraf edenler bulundukça Allah yine azap etmiş. Niye azap gelmiyormuş? İki sebeple. Bir, peygamber bir topluluğun içinde bulunursa, o topluluğa azap gelmez. Bir toplum istiğfar ediyorsa, yani Allah'tan günahlarının affedilmesini istiyorsa, o topluma da kolay kolay azap gelmez. Ayetin devamı var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Remalihum ella yuazibehumullah Bunlara ne oluyor? Bunlar kim ki? Bunlar kim oluyor ki? Allah bunlara azap etmeyecek? Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Allah niye azap etmesin bunlar? Yani kendileri çok böyle matah bir şeydirler. Azap bunların semtinden geçemez mi zannediyorlar? Azaba layık olmadıklarını iddia ediyorlar. Ne sanıyorlar kendilerini? Ve hum ya anil mescidil haram. Halbuki bunlar insanları İslam'ın çalışmalarının yürütüldüğü İslami faaliyetlerin yürütüldüğü mescidi haramdan geri çeviriyorlar. Peygamberimiz Mekke'deyken her türlü çalışmasını, İslami faaliyetlerini, Mescidi Haram'da yürütüyor. ve insanların Peygamberi duymalarını engellemek için, duymalarını engellemek için onu dinlemesinler, onun sözlerini duymasınlar diye insanları Mescidi Haram'a sokmuyor. Aynen bugün o bu oyun oynamaya çalışıyorlar. Aynen, yani. Bir arpa boyu ilerlemiş değiller. Yedinci yüzyıldaki putperest Araplar ne yapıyorsa aynısı. Metodu oradan alıyorlar. Çünkü Kur'an'la savaşacak ya... Kur'an'a karşı ilk savaşı verenler ne yaptılar? Hazreti Muhammed... Kabe'nin etrafındaki Mescid-i Haram'da çalışmalarını yürütüyor. Aynen bugün o bu oyun oynamaya çalışıyorlar. Aynen. Yani... Bir arpa boyu ilerlemiş değiller. Yedinci yüzyıldaki putperest Araplar ne yapıyorsa aynısı. Metodu oradan alıyor. Çünkü Kur'an'la savaşacak ya, Kur'an'a karşı ilk savaşı verenler ne yaptılar? Hz. Muhammed Kabe'nin etrafındaki Mescid-i Haram'da çalışmalarını yürütüyor. Ve insanlar üzerindeki etkisini İslam'ı anlatma faaliyetlerini önlemek için ne yapalım? insanları mescidi harama sokmayalım diyorlar bugün buna çalışıyorlar camilerdeki cemaati dağıtmaya çalışıyorlar şeyhi alet ediyor cemaat liderini alet ediyor efendim partiyi alet ediyor bilmem neyi alet ediyor camilerden cemaati geri çevirenlerin tamamı hain ve islam çünkü bu dinin mübelliği hazreti Muhammeddir ve o çalışmalarını camide yürüt. Siz dershanelere yönelin. Camide ne işiniz var diyenler hain ve İslam düşmanlarıdır bunlar. Bunları iyice tanıyacaksınız. Efendim, biz işimizi sohbetle yürütürüz. Camide işimiz yok. Biz sohbeti sahtekar, yalancı, şeytan böyle şey olmaz. Hazreti Muhammed camidedir. Sen de camiye gideceksin. Ve puta tapanlar, İslam'a, Kur'an'a karşı koyanların ilk çalışmaları ne? İnsanları camiden engellemektir. Bu ayetlere dikkat edilmesi lazım. Ve mâ kânû evliyâe. Halbuki o mescidi haramın, o beytullahın sahipleri bunlarda değil aslında. İn evliyâhu illel müttekûn. Beytullah'ın sahipleri ancak ve ancak Allah'tan korkan insanlar. Beytullah'ın kıymetini bilen, mescidi haramın kıymetini bilen, Allah'tan korkanlardır. Bunların Allah ile ne ilgisi var ki Beytullah'a sahip çıkıyorlar? Bir de sahip çıkarlar yani. Camilere de sahip çıkarlar. Velakinne ekster la yalemun. Ama çoğu bunu bilmiyor. E bunlar hiç mi Beytullah'a girmiyorlar? Hiç mi oralarda ibadet yapmıyorlar? Yapıyorlar وَمَا كَانَ salatuhum indel الْبَيْتِ beyt. Beytullah'ın yanına geldikleri zaman onların Beytullah'ta Mescid-i Haram'daki namazları illa mukayen ve tasliye. Namazları şudur. Beytullah'ta Resulullah namaz kılıyor. Onlar da Mescid-i Haram'a geliyorlar. Namaz kılmıyor. Namaz yerine ne yapıyor? Islık çalıyor. O puta tapan Araplar gelirler mescidi haramda ıslık çalarlar. Ve alkış tutarlar. İlla mükaim et Islık çalmak ve alkış tutmaktan başka bir işleri yok. Beytullah'a gelmez. Gelenleri engeller. Kendisi geldiği zaman bunu yapar. Ne gibi? Ne gibi? Bir kısım cenazeler bahanesiyle camiye gelir bandoyla Arap'ın puta tapan Arap'ın ıslık çalmasıyla senin bandon arasında bir fark yok aynı şey aynı ıslık çalma olayı ne biçim ıslık çalıyor bilmiyorum ıslık çalıyor sen de böyle ıslığını çalıyorsun ve ne yapıyorlar alkış tutuyorlar cenazeyi vurluyoruz kim alkışıyorsun sen nereye gönderdiğini biliyor musun ve sen kimsin ki alkış tutuyorsun ya? Gidiyor. Ama nereye gidiyor? Şairlerimizden Tahirül Mevlevi var. Meşhur bir adam. Diyor ki, istemem nakli cenazemde çelen yu ahenk. Cenazemin taşınması sırasında çelenk getirilmesini, bir ahenk bir tempo tutulmasını istemiyor diyor. İstemem nakli cenazemde çelengü ahenk. Deptebeyle girilir saha değildir makber. Yani mezarlık böyle tantanayla, şatafatla, şamatayla girilecek bir yer değil ki. Orası medhalidir barigahı Mevla'nın. Allah'ın yüce makamına giriş kapısı sayılır orası diyor. Kapısından içeri aciz ile girmek ister. Allah kendi kapısından girenlerin böyle boynu bükük iki kat girmesini istiyor. Sen başını dikmişin şamata gürültüyle gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Puta tapan kafaların mantığı bu işte. Bugün böyle bugün de aynı. Aynen. Fezûkul azâbe bimâ küntüm tekfurûd. İşte bu kafirliğiniz yüzünden cezayı tadın, azabı tadın denecek bu adamlara. Azap gelecek ve gavurluğunuz yüzünden bu azabı tadıyorsunuz denecek onlara. Şimdi burada bu ayetleri tahlil ettiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Bir defa tarihte her topluluğa, her ümmete, her kavme mutlaka bir peygamber gönderilmiştir. Ve peygamber gönderilen o kavimler, peygamberlerini inkar ettikleri için, onun getirdiği dine karşı koydukları için, o dine inananları ezdikleri için, üzdükleri için, hor gördükleri için, sonunda yakayı ele vermiş ve helak olmuşlardı. Her topluluk böyle gitmiştir. Başka ayetler okuyayım. Ve ne? ve Firavune ve Hama Karun Hz. Musa döneminin Mısır döneminin en zengin adamı. Ve o kadar zengin ki hazinelerinin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir cemaat güçlükle taşıyor yalnız anahtar taşıyan koskocaman bir cemaat var anahtarları bu kadar olursa ya o depolar o paralar o servet nedir Hz. Musa buna dedi ki bu servet sana Allah'ın bir lütfudur bunun hakkını öde bunun fakirlerin hakkı var bunun zekatını ver muhtaçlara ver ''Kâle innemâ utîtuhu alâ ilmü bintî'' Dedi ki, bu servet bana kendi bilgim sayesinde verildi. Bunu ekonomik bilgimle verildi. Öyle iddia etti, karşı koydu. O Mısır'daki Firavun, o da karşı geliyor. Ve Haman ve onun başbakanı, Firavun'un başbakanı, veziri, وَلَكَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ Vallahi Hz. Musa bunlara açık mucizelerle geldi. İnandıracak, ikna edecek delillerle geldi. İnanmadılar ama وَمَا كَانُوا سَبِقِ Ve kimsenin de hiçbir belanın da önüne geçemediler tabii ki. فَكُلَّنْ اَخَدْنَا Bunların her birerlerini Günahları sebebiyle yakaladım diyor Cenabı. Ama dikkat ediyor musunuz? Günahlarıyla yakaladım. Ve minhum men sayha. Kimisini çok şiddetli bir kasırga yakaladı. Müthiş bir rüzgar. Çok gibi uçuruyor herkesi. Ve minhum men sayha ve minhum men khasafna al Kimisinin bulunduğu arazi battı çöktü. Arazi çöktü gitti. Ve minum mena arakna. kimisini denizlerde boğdu. Ve ma kâne allâhu liyazlimehum velâkin kânu enfisehum yasib. Allah bunların hiçbirine zulmetmedi, haksızlık yapmadı. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Şimdi bize gelen zelzele nedir cemaat? Hiçbir teville gerek yok açıkça bir ilahi azaptır bir azabi ilahidir bu. doğrudan doğruya bir azap helak edici yok edici bir azap efendim beş ilkokulun beş senesini tamamlamamış henüz on bir yaşındaki çocuk uyuşturucu kullan diyor affederim hırsızlık yap Affeder, Efendim onu yap bunu yap. Ama bir suç var ki bunu işleyemezsin. Kur'an okuyamazsın. Bu çocuklara Kur'an okumayı yasakladığınız gibi bundan böyle Türkiye'de deprem olamayacak. Olmayacaktır diye depremi de yasaklayan bir kanun çıkarsana. Ey kendisini yenilmez güçlü kabul edilen hükümet. Bir de böyle bir kanun çıkart göreyim seni bakayım nereye gücün yetiyor anlatıyor 17 bin küsür, 17 bin 100 mü 200 mü tam rakam aklımda kalmadı derinden kopuyor bu iş ve 50 kilometre boyunda bir yarık bir arz çatlaması oluyor ki 2500 kilometre devam ediyor bu bunları kapatsana sıvacın yok mu sen? Sıvacın yok mu? Duvarcın yok mu? Neredesin? Yerinden çıkamıyorsun. Ben tahmin ediyorum ki bu geceyi onlar da köşklerinin bahçelerinde geçirdiler. Ubasına yansımaz. Bunu söylemezler. Onlar da o köşklerde yatamadılar. Herkes sokağa döküldüğü gibi. Niye? Hani güçlüyüz? Hani güçlüyüz biz? Nerede bu gücün senin? Vallahi kağıt gibi indiriyor. Kağıt gibi indiriyor. O dev binalar, devasa binalar, efendim sağlam değildi de malzemesi. Merak etme. O bazı binalar görüyorsunuz İstanbul'da böyle. Efendim kuleler gibi onlar bilesiniz zulüm kuleleridir onlar. Onların ismini koyduk. Zulüm kulesi. Bu milletin kanını emerek sömürerek yapılmış binalardır. Onlar biraz daha zulüm vasıtası olsun diye duruyorlar. Onlar da çökecekler. Hiç. Onlar da çökecek. Biraz daha zulüm çünkü zulme hak etmiş insanlar var. Niye bunlar taşımıyor? Bu deprem yerine niye bunların en güçlü şeyleri, yardımlar ulaşmıyor? Vatandaş Efendim, bir sandık su almış gidiyor o kadar gücü var koşuyor on tane ekmek yakalamış gidiyor koskoca memleketi idare eden milletin kanunu emendirmalardan çok zayıf sesler geliyor bu hainliğe Allah'ın rızası yok yok buna Allah'ın rızası ve bunlar göreceksiniz taş üstünde taş kalmayacak şekilde çökecekler Kerat ile merat ile söyledik bu gidişin sonu kötü. Bu ne keramettir ne kehanettir. Kur'an açık açık söylüyor bunları. Geçmişteki ümmetler böyle yok oldu. Ama niye azap tam değil? Yani memleketin bir kısmına vurdu. Memleketin tamamı göçmesi lazım. Vallahi tamamı göçmesi lazım Türkiye'nin. Şurası bu. Yani Mürsel kadar Gölcük kadar, Hizmit kadar, Sakarya Adapazarı kadar suçlu belde yok mu? Daha aşırı suçlular var. Dur, bunların da sırası gelecek. Kur'an şunu söylüyor. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ minel الْعَذَابِ الْاَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ ekber. Biz onlara azabın şimdilik azını, düşüğünü tattırıyoruz. Büyüğünü tattırmıyorum diyor belki dönerler vazgeçerler bir fırsat daha veriyorum ama bizi aynı iddiada aynı kararda görürlerse o büyükler gelecek o herkesi kuşatan bütün memleketi saran o bela gelecek bu geçti bu bitti tamam artık geri döneriz eski günlerimize. yok böyle bir şey bu derecede kalmasının sebebi şu azabın gelmemesi için bir topluma o toplumun içinde peygamberin bulunması lazım. Peygamberin bulunması demek, onun getirdiği şeriatın, getirdiği dinin, onun sünnetinin o toplumda yaşanması demektir. Peygamber de bir fanidir, o da ölecek gidecek. Ama onun getirdiği sistem yaşanıyorsa, peygamber orada yaşıyor demektir. Bu toplumda çok da zayıf olsa, sayıları az da olsa, orada görülseler Allah'ın dinini yaşatan, yaşatmak isteyen bir avuç adam var. Onların hatırı var bir, bir de ya Rabbi suçluyuz, günahkarız deyip de istiğfar eden, affını isteyen birkaç adam var. Sen görsen sümüğünü atmıyorsun üzerine, tenezzül etmiyorsun ama onun sayesinde yaşadığını bilmiyorsun. Onun sayesinde yaşadığını bilmiyorsun. Bunlar da nereden çıkıyor bu tipler, bu karışık tipler diyor adam. Onlar seni yaşatıyor. İstiğfar ediyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim bize ne düşüyor şu anda? Tamam bunları söyledik. Ne yapmamız lazım? Herkes harekete geçecek. Olanca gücümüzle Allah'ın peygamberine aramızda yer vermeye çalış. Yani onun dinini onun getirdiği şeriatı korkmayın şu şeriat kelimesini kullanın ya ne çekiniyorsunuz ya ne çekiniyorsunuz Allah'ın kullandığı tabiri Kur'an'da geçiyor bu onun şeriatını yaşatacağız namaz kılmayanlar namaza başlayacaksınız cumadan cumaya gelenler beş vakte başlayacaksınız alaca ara sıra kılanlar devamlı kılacaksınız. Yarım yamalak kılanlar tam kılmaya çalışacaksınız. Efendim karımın başı kapalı da sadece işte önünden bir telini göstermeyeceksin. Bir telini göstermeyeceksin. İşte evin içidir, evin dışıdır. Yok. Allah her yerde var. Yani İslam'ın tabikatını alabildiğine genişleteceğiz ki azabı önleyelim. İkincisi hep birlikte istiğfar edeceğiz bu istifara günahların affına nereden başlayacağız cumhurbaşkanından başlayacağız önce cumhurbaşkanımız estağfurullah diyecek yanlış kararlar aldık, yanlış adımlar attık, hatalı yol takip ediyoruz ve yanlıştan geri dönüyoruz demesi lazım ben onun için söylüyorum vallahi ona da acıdığım için söylüyorum ya sen kim oluyorsun ki Cumhurbaşkanlığına nasihat ediyorsun? Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Görelim bu. Hakkı söyleyeceğim. Başbakan gelecek arkasından. Genel Kurmay Başkanı gelecek arkasından. Millet Meclisi'nin bütün üyeleri, bütün bakanlar Allah'tan af dileyecekler. Ve onları gören bütün bir millet istifadır. Yanlış yaptık ya Rabbi. Biz değerlerimizden koptuk, Efendim, kendi dini ölçülerimizi bir tarafa attık, yanlış yola düştük, Yahudi'nin, Hristiyan'ın arkasına düştük ve mahvoluyoruz. Aman ya Rabbi bizi affet, feryat etmemiz lazım. Ben öyle bir şey yapamam. Bekle o zaman. Kur'an çok kullanır bu tabiri. Fentazırû, inni mâküm minel muntazırı. Bekleyin diyor Cenab-ı Hak. Ben de sizinle birlikte bekliyorum. Siz bekleyin. Ben de sizinle bekliyorum. Neyinizi bekliyorum? Dönüşünüzü. Dönersen dönersin. Dönmezsen benim azap metotlarımı bitiremezsin sen. Görev bu arkadaşlar. Görev bu. Bugün camiden bunu öğrendiniz ve bugünden tezi yok. Tevbe edeceksin. Nasıl? Hocam bize bir tevbe ettir. Zaman dar. Yaptıracağım. Ama şunu söylüyorum. Tevbe nedir? İçinden yaptığın günahlardan vazgeçme kararı almak demektir. Kalben bir karar alıyorsun. Ya Rabbi bugüne kadar yaptıklarıma son veriyorum. Bitti işte. Tevbe bu. Öyle papazlar gibi işte gideyim de günah çıkarttırayım da öyle bir şeye gerek yok. Allah öyle baş başası. İçin için bunları söyleyeceksiniz. Vazgeçin günahlarınızı hatırlayın. Bir bir hatırlayın. Bunu da terk ettim, bunu da terk ettim, bunu da terk ettim deyin. Ben şimdi burada dersi bitiriyorum. iki noktayı hatırlatıyorum, hemen bitireceğim. Birisi geçen hafta bir yardım istedim ben sizden, Allah razı olsun. Çok sağlam böyle yana yakalar söylememe rağmen 593 milyon yardım ettiniz, teşekkür ediyorum ama ben 693 milyona kiremit almışım efendim 63 buçuk milyon çimento almışım bir milyar beş yüz sekiz milyon kereste vermişim filan filan toplam beş milyar ben sizden istiyorum bazıları desin ki hocam işte o demiri ben kapatayım o çimentoyu ben kapatayım o tuğlayı ben kapatayım yani bunları kalem kalem bölüşün tam sadaka verme zamanıdır Resulullah buyuruyor ki mallarınızı zekat vererek koruyun hastalarınızı sadaka vererek tedavi edin belaları da dualarla karşılayın belaların önüne duayla geçin İnşallah bu hatırlatmamı yabana atmazsınız. ama esas bugün tabi milletçe acımız büyük Allah'ım bir daha böyle günleri göstermesin böyle felaketleri ölenlere ölenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kalanların Allah ömürlerine bereket versin, sabırlarını artırsın, tahammüllerini artırsın. Başları sağ olsun diyelim ama bugün yardımlaşma günüdür. Hakikaten yardım günüdür. Türkiye çapında bütün camilerde bu depremde zelzelede felakete uğrayan bu insanlar için yardım istemiyor. Televizyonlar, radyolar sık sık anons ediyorlar. bunu görüyorsunuz. Onlardan birinin yerinde biz de olabilirdik. Enkaz altında inleyen, kurtarın bizi diye feryat edenlerden birisi biz de olabilirdik. Allah lütfetti. Azabın dışında tuttu. Fırsat verdi. Müred verdi. E bize de yardımcı olmamız görevini verdi. Yardım etmemiz görevini verdi. Hem onların yaralarını Belli bir ölçüde sarabilmek, hem de bize yönelmiş, bilmediğimiz, farkında olmadığımız bela dalgalarının geri dönmesini, başımızdan kalkmasını sağlamak üzere hakikaten yardımcı olmamız lazım. Gerçekten böyle her zamankine benzetmeden, böyle işte ufak tefek bir şeyler yapayım değil, gücümüz nispetinde gayrete gelerek yardımcı olacağız Zannediyorum sergi usulü olacak çünkü hızlı bir çıkış olur. Allah için bu yardımı yapalım, bu kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışalım. Cenab-ı Hak memleketimizi bu türlü afetlerden korusun ama iki şeyi unutmayacaksınız. Devam üzere istiğfar ve devam üzere dinin tatbikatını genişletmeye çalışmak sen kime karşı geliyorsun senin kitabına bu ülkede yok yer yok diyorsun parlamentondan atarsın Kur'an efendim adliyenden atarsın ordundan atarsın eğitiminden atarsın sen kimin mülkündesin ki kimi kovuyorsun kulağından tutar seni bir yerlere fırlatır var yanlış yapmayalım hata etmeyelim kul olduğumuz için kusur işleriz Kusurdan dönmek büyük bir fazilettir. Büyüklerimize de bu fazilet yakışır, yanaşır. Çekinmesinler, sıkılmasınlar. Aa dün neydi bugün ne yapıyor diyecek değil kimse. Herkes onları bağrına basacak ya. Muhabbetle bağrına basacak. Hatadan dönsünler, vazgeçsinler. Ya Rabbi cümlemizi bu musibetlerden muhafaza edelim. Amin.